Allah-u Gafur Rahim o gafur içerisinde o rahimiyet meselesi çok mühim. Allah'ın rahmet-i yüz yüz olsa onun bir cüz'ü bu aleme verilmiş. Doksan dokuz cüz'ü ümmeti Muhammed için, müminler için, Allah'ı sevenler için, ahmet için hazırlanmıştır. Yüz cüz'ün bir cüz'ü ki bu kainatta yılanın yavrusuna merhameti, vahşi hayvanların, yırtıcı hayvanların birbirlerine olan şefkat ve merhameti, ve ananın evlada, babanın evladı olan muhabbet ve merhameti bu yüz yüzün içerisindedir. 99'un Allah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye müminleri hazırlamıştır ahiret-i Yakın bir zamanda bu nimete ereceksin. Allah bizi iman üzere çevremizi kapatsın. Tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetim desin, bu şerefi bahşeylesin. Bu bizim için kağıt'a girecektir.